Şile Akçakese Mahallesi Mahmuddere Plajı'nda usulsüz yapılan yapılaşmanın Akçakese Köyü'nün jeomiras olarak kabul edilen sahiline koruma altında olan kum zambaklarına zarar verdiği hatta yok ettiği gözleniyor. Sahile dökülen beton, fosseptik çukurları ve usulsüz yapılan yapıların kaldırılmasını talep ediyoruz. Ceyhan ilçesinin İsali Köyü'ne yapılması planlanan Taş Ocağı'na karşı Change.org Taksim Ceyhan Taş ocağı adresinde bir kampanya başlatıldı. Duygu Nur Doğrudur başlattığı kampanyada İsali Köyü'nünün taş ocağı istemediklerini belirtirken bu taş ocağının hem insana hem de doğaya vereceği zararları kampanyasında şu şekilde sıralıyor. Taş ocağı işletmelerinde yapılan patlatmalar çatlak mağara sistemini bozar. Çökmeler su yollarının değişmesine suyun derinlere kaçmasına neden olur. Su kaynaklarını kullanan çiftçiler yerleşim alanları ve diğer tesisler zarar görürler. Patlamalar deprem etkisi de yapar. Taş ocaklarındaki toz yerleşim alanlarında insanların sağlığını olumsuz etkiler. Bitki yapraklarını kaplayarak tozlar solunumu ve fotosentezi engeller. Çiçeklenme döneminde döllenmeyi önler bu tozlar ve meyve oluşumunu azaltır. Yarı mermerleşmiş taş ocaklarında taşların kesilme işleminde açığa çıkan kireçli su vadiye yayılıp vadiyi tahrip eder. Taş ocağı ve kullanılan araçların çıkardığı gürültü orada çalışanlar için sağırlık yaratabilecek ölçülerde diyor kampanya. Change.org Taksim Ceyhan Taş Ocağı adresinde devam ediyor. Marmara Denizi'ne boşaltılan atıkların yol açtığı zararlar ve bunları önlemek için Change.org Taksim Marmara Denizi Ölmesin adresinde bir kampanya başlatıldı. Kampanyada şu ifadeleri yer veriliyor. Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyası tüm Marmara Denizi körfezlerini ve kıyılarını etkiliyor. Marmara Denizi'ne kimyasal ve kanalizasyon bırakan fabrikalar ve belediyelerin takibi yapılmalı. Denize zararı olmayacak şekilde Filtrasyon sistemlerini yaptırmaları sağlanmalı. Denetim yapılmalı. Bu atıkların kirlilik seviyesi kritik seviyeye geldi. Toplu balık ölümlerine neden oluyor. Marmara Denizi'nde büyük bir istihdam alanı olan balıkçılıksa zor durumda. Bu alanda çalışanlara destek paketleri ve yardım yapılmalı. Kurumlar tarafından acil bir eylem planı oluşturulmalı. Turizm ve balıkçılık sektörleri bu durumdan gelecekte uzun vadede etkilenecek Marmara Denizi'nin Sesi olmalıyız. Kurumları göreve davet ediyoruz diyor kampanya Change.org Taksim Marmara Denizi Ölmesin adresinde. Arda Yeşilbaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binalarının kendi elektriğini üretmesi için Change.org Taksim Ankara Büyükşehir'e güneş Adresinde bir kampanya başlattı. Kampanya metninde şöyle deniyor. Yenilenebilir enerji hem çevremizi hem de insan sağlığını olumlu yönde etkiler. Ancak çoğu enerji türü yenilenebilir ve sürdürülebilir değil. Bilimsel araştırmalara göre Türkiye'de enerji üretiminde kullanılan enerji kaynaklarına baktığımızda sadece %2,05'lik kısmında yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığını görüyoruz. Yenilenemez enerji en çok elektrik için kullanıyoruz. Bu yüzden hem hizmet binası fazla olan hem de potansiyel enerji sektöründe ortalamanın üzerinde güneş enerjisi alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait binaların çatılarına güneş panelleri kurulmasını ve güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesini istiyorum. Kampanya hayatı geçtiği zaman hem kendi elektriğini üreten hem de doğaya zarar vermeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi olacak. Ayrıca elektrik maliyeti de ortadan kalkacak Desteklerinizi bekliyorum demiş kendisi kampanyasını change.org/taksim-ankara büyük şehire güneş adresinde devam ediyor. Finike'de taş ocaklarına karşı doğayı savunma mücadelesi verirken cinayete kurban giden Ali Ulvi ve Ayşin büyük nötrcünün kızları Emine büyük nötrcü adaletin yerini bulması için bir kampanya başlattı. change.org/taksim Azmettirici nerede? Adresine başlattığı kampanyada kızları Emine Büyük Nuhçu, kardeşlerim ve yaşam savunucuları olarak bizler Finike'de taş ocaklarına karşı doğayı savunma mücadelesi verirken vahşice işlenen bir cinayete kurban verdik. Olayın tetikçisi olduğunu öne süren Ali Yamuç'un kamuya mal olan bütün itiraflarına rağmen olayın arkasında kimler olduğu 4 yıldır çözülemedi. Anne ve babamızın yerel halk ve mücadele platformlarıyla birlikte taşıcaklarına karşı verdiği mücadele ve sonrasında yaşananlar, tüm Türkiye'de devam eden ekoloji mücadelesinin önemini, yaşam alanı ve doğal alan mücadelesi veren bireylerin içinde bulunduğu tehlikeyi bir defa daha gözler önüne seriyor. 2013'te Finike'de mermer ocaklarının yok etmeye devam ettikleri, sadece o bölgede yetişen sedir ve katran ormanlarını, endemik bitki ve hayvan türlerini, tarıma ve insan sağlığına verilen dönüşü olmayan zararları ve yine aynı bölgedeki tarihi kalıntıları kamuoyuna duyurdu. Yöre halkı ile birlikte mücadeleyi kuvvetlendirdi. Açtıkları dava sonucunda bölgede bir mermer ocağı için kapatma kararı almayı başardılar diyorlar. Change.org Taksim azmettirici nerede adresinde.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 Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş Gezegen'in Geleceği programını sundu. Boş Yaşam İçin Teknoloji